570 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Ebu Osman en ne diye halka kapısını kapatmaması için bir mektup yazması, evet, Ebu Osman şöyle anlatıyor, biz Azerbaycan'da iken Hazreti Ömer'den şöyle bir mektup aldık, Eyut ve Bin Ferkat, şunu bilesin ki elde edilen ganimetler ne annenin ve ne de babanın kazancı değildir sen evinde karnını ne ile doyuruyorsan Müslümanlara da ondan yedirmelisin, sakın müşriklerin yaptıkları gibi dünya nimetlerine dalıp aşırılığa kaçma, ipekli elbiseler de giyeyim deme.